La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Müslümanlar, İslam dinine davet, İnanmış her erkeğe ve kadına vaciptir. İslam'a davet nebilerin en bariz görevlerindendir. Aksine bir delil olmadıkça Resuller ne ile emrolunmuşlarsa müminler de onunla emrolunmuşlardır. Nitekim bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. وَاِنَّ وَا اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ Allah rasullere ne emretmiş ise müminlere de onu emretmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Veltekum minkum ummeten yad'una ila'l-hayr ve ya'muruna bil-ma'ruf ve yanhavuna 'anil-munkar ve ulayka humul Sizden hayıra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayette geçen hayır kelimesi için şöyle buyurmuştur. Hayır, Kur'an'a ve sünnetime uymaktır. Büyük müfessir İmam İbni Cerir Et-Taber'i hayır kavramını genişçe açıklar ve şöyle bir sonuca bağlar. Yani hayra davet eden bir cemaat, İslam'a ve Allahu u Teala'nın kullarına kanun olarak gönderdiği şeriatlarına gönderdi göre yaşamaya davet eden bir cemaattir. Allame el-Bagavi hayır kelimesi İslam diye tefsir edilmiştir buyurmaktadır. Her halükarda hayır kelimesi Kur'an'a, sünnete, İslam'a, İslam kanunlarına davet olarak tefsir edilmiştir. Değerli Müslümanlar, insanlara Allah'ın dininden bir ayet dahi olmuş olsa... Bir hadis dahi olmuş olsa ulaştırmak hepimizin üzerine vacip olan bir husustur. Davet ve tebliğin önemini vurgulayan birçok ayet ve hadis varit olmuştur. O halde bunları göz ardı edemeyiz. İslamiyet'in en büyük ve etkili silahlarından birisi de davettir. Bakın Musab bin Ümeyr İslamiyet'in hiç olmadığı Medine'de davet sonucu her evden bir Müslümana ulaşmıştır. Davet, sorumluluğu çok ağır bir yüktür. Davetçi kimi, ne zaman, nereye, ne için ve nasıl davet edeceğini çok iyi bilmek zorundadır. Aksi halde ümmetin başına cehennem davetçisi kesilebilir. Günümüzde din adına çıkmış, davetçi gibi gözüken ama din adına hiçbir şey bilmeyen ve saf insanları Allah ile aldatan nice cehennem davetçileri türemiştir ve bunlar kelime-i tevhid manasını bilmemekle kalmayıp ona olduğundan çok daha farklı manalar yüklemişlerdir. Ebu Huzeyfe radiyallahu teala anhu Peygamber Efendimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Setekunu duatun ala ebu abi cehennem. Men ecabehum ileyhə qadafuhu fīhə ve hum min cildetine ve yetekellemûne bi elsiretine. Cehennem kapılarında davetçiler olacak. Kim onlara icabet ederse cehenneme atılacak. Ve onlar bizim ciltlerimizdendir ve bizim gibi konuşurlar. Kardeşler özellikle günümüz Türkiye'sinde ve Arap dünyasında türlü türlü davetçiler ortaya çıkmış. insanların kafalarını allak bullak etmişlerdir. Hak ile batılı birbirine karıştırmışlar. Hak sözler ile batılı murat etmişlerdir. Halbuki Resulullah ve onun ile birlikte olanların daveti ise bir basiret üzeredir. Ne yaptığının farkında bilinçli bir şekilde yani karambole değil dolduruşa getirerek oldu bittiye getirerek değil özümseterek benimseterek korkutmadan sevdirerek müjdeleyerek Allah'ın nuru ile bakarak feraset üzere yapılan bir davettir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ul herdihise bir Edo il Allah ala basiretin Envammeni tabani ve Subhan Allahvamı en emmin elmişkin. Deki İşte bu benim yolumdur Ben ve bana uyanlar basiret üzere davet ederiz. Allah'ın şanı yücedir Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Değerli Müslümanlar bu ayette derin manalar vardır. De ki bu benim yolumdur. Yani burada yol belirlenmiştir. Yoldan kasıt ise düşünce yapısı, hareket metodu, sünnet ve menheştir. Sırat-ı mustakimdir. allah Teala din olarak bizler için İslamiyet'i seçmiş ve bu dini Tamamen erdirmiştir. Bunun ile birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yürüyeceği yolun sınırlarını da belirtmiştir. İşte bu doğrultuda Peygamber Efendimiz bu benim yolumdur buyurmuştur. Yani daveti emreden Allah nasıl davet edileceğini de rasuller ile bildirmiş ve belirtmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ اللّٰهِ اللّٰهَ Peygamber size ne verdiyse onu alın Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin Allah'a karşı gelmekten sakının Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir Kardeşlerim ne yazık ki Türlü türlü yalanlarla bu yol tahrif edilmiş Kafirlerin yolu Rasullerin yoluna tercih edilmiş Sünnete akıl Menheje siyaset girmiş, rasullerin getirdiklerinden sakınılmış ve yasakladıklarına tutunulmuştur. Edo ila Allah ala basiretin ana ve menittabani. Ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a çağırırız. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ila ve hi Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde tartış. Değerli Müslümanlar, ayetin onlarla en güzel şekilde mücadele et kısmında günümüz davetçilerinin birçoğu hataya düşmekte Ve maalesef ayet gereği amel edememektedirler. Ve birçok sefer onları topla tüfekle davet ettiği kişiye karşı tearruza kalkmış görürsün. Allahu Teala hikmet ile, güzel öğüt ile, basiret ile yapılan bir davet emretmiştir. Cedelle, bağıra çağıra bir şiddet üzere yapılan daveti değil. Bu yüzden davetçiye en güzel şekilde mücadele etmek. Yani Kur'an ve sünnetten delilleri sergileyip kesinlikle tartışmaya girmemek düşer. Davetçideki hilim ve vakar asla onlarla tartışmaya müsaade etmemelidir. Cehalet ateşiyle yanıp tutuşan, aklını tamamen duygularına, nefsine esir ettiren kişilere bir şeyleri izah edebilmek kesinlikle imkansızdır. Bu durumda Rabbimiz bize şöyle buyurmaktadır. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذ۪ينَ alal عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahmanın kulları yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında ise selam deyip geçerler. Bir başka ayet-i ise şöyle geçmektedir. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ Ve qalu lana a'maluna ve lekum amalukum selam aleykum la nbtagil cahilin boş bir söz duyduklarında ondan yüz çevirirler ve derler ki bizim işlediğimiz bize sizin işlediğiniz size'dir size selam olsun cahillerle ilgilenmeyiz ve ahire davana hada alhamdulillahirabbil alamin